Herkese merhaba. Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Esin Hamamcı. Bugünkü konuğum İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Dil ve Edebiyatı bölümünde doçant doktor Şermin Kalafat. Kendisiyle Halit Siyavuşaklı Matematik Kitabı üzerine e, Hesap Oyunları adlı çalışmasını konuşacağız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Bugün e, seninle edebiyat ve matematik Konuşacağız. Evet. Hazırsak başlayalım. Başlayalım. Öncelikle Halit Uşaklıgil'in Hesap Oyunları isminde bir matematik kitabı olduğu bilinse de e, bunun üzerine bir yayın yoktu. Bir dilci olarak seni bu eseri çalışmaya iten sebep neydi? E, aslında şöyle e, benim çalışma Osmanlı matematik ve astronomi eserlerindeki dil ve terminoloji. E, Halit eseri de Osmanlı döneminde kaleme alınmış bir çalışma. Bu yüzden bu eserin mahiyetini belirlemeye ihtiyacı duydum. Ee, ve çalışmayı kaleme aldım aslında. Yaptığım buydu. Peki bugün modern Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden biri Halit Siyah Uşaklıgil'e matematik alanından e, bakacağız biraz da aslında. E, sen Halit Siyah Uşaklıgil'in matematik kitabı üzerine hesap oyunları adlı çalışmanda onun matematik kitabını inceleyip e, makalenin sonuna bir de çevirisine ekledin. Aslında edebiyatçıların yazdığı pek çok matematik kitabı mevcut. E, Halit Yavşak'la gelen peki metot, e, konu veya işleniş bakımından ayırt edici bir özelliği var mıdır? Nasıl bir karşılaştırma? E, yapabiliriz yapmak gerekir aslında Osmanlı'da matematikten bahsederken biz iki tane hesap sistemi görüyoruz biri hesabı hindi biri hesabı hevai e, hesabı hindi biraz daha yazarak yaptığımız matematikten bahsediyoruz burada hesabı hevai'de de zihinden akıldan yapılan hesaplardan bahsedebiliriz e, bu noktada yani şöyle geniş bir e, e, perspektiften baktığımız zaman e, Halisiyan'ın eserini nereye e, ...konuşlandırabilirizin cevabını bulma çabasındayım. Edebiyatçıların birçok yani edebiyat sahasındaki yazılmış matematik kitapları var. İşte Ahmet Rasim'in kitapları olsun, Emine Semiye'ninkiler olsun... ...Nabizade Nazım'ın, Mehmet Celal'inkiler olsun. Ama bunların hepsinin hemen hemen aynı... Doğrultuda yazıldığını görüyoruz İşte Ahmet Rasim'in kitapları ilk ve ortaokul seviyelerinde Emine Semiye'nin farklı bir amacı olsa bile Yani onun asıl amacı kadınlara matematiği öğretmek ee, Olsa da işte Nabizade Nazım ve Mehmet ki Ahmet Rasim'le aynı paydayı paylaşıyor ee, ilk ve ortaokul seviyelerindeki öğrencilere hedef alıyor ee, İçerikleri hep aynı Yani nedir ee, hesabı hindi hesabı zihni adıyla yazılmış şeyleri de var, kitapları da var bu isimlerin ama bunların içerikleri öyle e, çok ayrıntılı veya işte kurgusal e, değil, ayırt edici bir niteliği yok sadece ders kitabı mahiyetleri var e, Halit ki e, çok ilginç bir noktaya e, temas ediyor e, ben onun yerini e, rekreasyon matematiği olarak e, bir tespitte bulunuyorum rekreasyon 19. yüzyıl da batıda ve özellikle Fransa'da dikkat çeken bir matematik türü... Ee... Hesabı akıldan yapıp ama aynı zamanda entelektüel bir e, birikimle senaryo tekniğini kullanarak e, üretilen bir matematik türü. E, ve bunların öncüleri de Eduard Lucas ve e, Dükre gibi isimler. Bunlar üzerine 1890'larda Rekreasyon Matematiği isimli bir kitap e, yazılmış. Hatta eserden çok küçük parçalar Mütercim Hasan tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiş e, ve benzer bir şekilde Osmanlı matbaalarında basılmış falan e, rekreasyon matematiği o yüzden e, önemli bir e, matematik türü ve halisiyanın ilgisini çekmiş olduğunu görüyoruz e, tipik olarak işte çeşitli materyallerle oynanan e, matematikli matematikle ilgili oyunları ve bulmacaları e, içeriyor e, işin içinde eğlence de var ama en fazla entelektüel bir birikim var. E, e, Amaçta yeni nesle entelektüel bu birikimi matematikle sunmak, e, matematik üzerinden e, bir e, entelektüellik kazandırmak e, böyle bir durum. Hikaye, anı, edebiyat tarihi, kimya gibi pek çok alanda yazılar kaleme alan Uşaklıgil'in e, pozitivist, e, aydınlanmacı düşünen bir Osmanlı beyefendisi olduğunu biliyoruz. Peki hikaye etme estetiği üzerinde duralım istersen biraz. Evet. Bu hikaye etme özelliği matematik problemleri çözdürme yöntemlerine nasıl yansıyor? Şimdi rekreasyon matematiği için zaten senaryo tekniğiyle bugün matematik öğretiminde kullanılan bir teknik bu. Senaryo tekniğiyle çok çok e, uyuşan noktalar var. Uşaklı gelin de e, e, biliyoruz yani bir kurgusal bir e, düzlem üzerinden hareket ediyor. Yani hikayeci e, niteliğinden dolayı. Üslubunda e, bu matematik eserlerin matematik eserindeki e, problemleri anlatırken sürekli bir e, siz üzerine anlatım söz konusu. Yani ikinci çoğul şahıs. Bu ayrıntı benim gibi 15. 16. yüzyıldaki matematik eserlerini çalışan birisi için çok çok önemli. Çünkü matematik nasıl anlatılıyor sorusu benim hep aklımda. Malum malum bildirişimsel bir şey bu burada aslında bilgisel bildirişimden ziyade kültürel bir bildirişim var. Yazar iki kişi üzerinden problemleri işliyor. Biri okur, diğeri okurun muhatabı. Senaryolaşmış problemler işlenirken bir anda olay yazarın okuyucunun zekasını nasıl kullanması ve bunları bir entelektüel maharet olarak nasıl işleyeceği şeklindeki önerilere dönüşüyor. Hatta bir dil bilgisel özellik olarak bunu söyleyeyim. Max'sın ekini kullanarak yazar bu problemleri Zihninden hızlı çözülmesi gereken problemler olduğuna dair uyarıcı bir tavır takınıyor. Yoksa geç kalırsınız ve rakibinize yenilirsiniz gibi bir izlenim uyandırıyor. Peki ilk bölümü burada bitirelim istersen bir ara verelim. Ee, bu arada hangi şarkı çalmamızı istersin? Kalbenden yara olsun. Peki çalalım. Hadi. Herkese merhaba ben buradan okuyorum programındasınız. Ben Esin Amamcı. E, Şermin Kalafat ile Halit Siyah Uşaklıgil'in Hesap Oyunları kitabı üzerine e, konuşmaya devam ediyoruz. E, Şermin Halit Siyah Uşaklıgil serveti Finun'un önde gelen bir kalemiydi. Peki sence onu bir matematik kitabı yazmaya iten atmosfer nasıl oluştu? Ee, aslında öncelikle tabii ki de e, Uşaklıgil'in hayat hikayesinde e, matematiğin hesabın e, hep olduğunu görüyoruz. Çünkü tüccar bir aileden geliyor. Buradan bir matematiğe hesaba bir aşinalığı var. Ama ek olarak bir de aldığı eğitimler var. Özellikle Ermeni Katip Antoandan aldığı dersleri de sayabiliyoruz. E, ancak bana sorarsan yani kendi bakış açıma göre e, farklı bir şey daha var. Uşaklıgil sıra dışılık olgusu taşıyan bir meraka sahip bir yazar. Ve herkesle aynı yolu yürüse bile yani o dönemde çoğu kimse bir matematik kitabı yazmış ama onlardan bir şekilde ayrılıyor. Yani neden bir temel bir matematik kitabı değil de bir anda işte rekreasyon, entelektüelliğe gönderme yapan bir matematik kitabı çalışıyor. Yani bu onun zaten bakış açısını da gösteren bir şey. Hayalinin kurduğu bir yeni nesil var ve bu nesil hem bilginin hem de entelektüel eseri olmalı. E, bu bakış açısıyla hareket ettiği için e, tamamen e, matematik diyelim e, matematiğin hangisi sorusunu da sormak lazım. Rekreasyona yönelten bir e, bakış açısı var onun. E, ben böyle düşünüyorum en azından. Tabii Uşaklı Gelin romanlarında da hesaplar oldukça önemli. Örneğin Mavi ve Siyah romanında Ahmet Cemil'in e, Bilbi noktadan sonra Kazancı. Net bir şekilde geçiyor. Ferdi ve Şürekâsın aynı şekilde gelirler giderler belli. Bir dilci olarak sence onun matematik bilgisi romanlarına nasıl sirayet ediyor? Sana katılıyorum. Kesinlikle özellikle ailesinden ve kendi eğitim birikiminden getirdiği her şeyi bir şekilde eserlerinde işliyor. Bu yani bir romancı da bir hikayeci de beklenilebilecek bir şey. Ee, ancak bana sorarsan e, Uşaklıgil kurguyu başlatıcı veya kurguyu sürükleyecek kişileri e, aslında mantıklı ve çözümcü olarak nitelendirme çabası e, içerisinde bulunuyor. Ve matematiği ve hesabı bu şekilde aralara yerleştiriyor. Şimdi e, Kutatku birlikte hesap terimleri çalışırken e, Hacib'in hesap bilmenin üstünlük sağladığı ve bu kimselerle ilişki kurulması için en az onlar kadar hesap bilmek gerektiğine dair bir ifadesi var. E, ve e, bana sorarsan e, Halis Ziya'nın da e, Hacip'le aynı bakış açısına sahip olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden e, okuyucunun zihninde hem e, senaryodaki... E, Alan, yani bu kurguyu sağlayacak olan karakterler arasındaki hiyerarşik düzleme hesap üzerinden kuruyor ve okuyucuyu da bununla bir şekilde ısınma turları yapıyor diye düşünüyorum yani bana sorarsan. Hesap oyunlarında bahsi geçen problemlerden bahsedelim mi biraz da buralar oldukça ilginç çünkü. E, akıldan tutulan bir sayının bulunması kaybolan yüzüğün nasıl bulunacağı gibi Osman dönemindeki matematik eserlerinde geçen e, çıkarımlardan tutalım da 7 sayısıyla yapılan e, birleşik çarpımların verdiği sonuçlara ya da işte 40 sayısındaki hayret verici özelliğe e, değiniliyor. Bunun gibi başlıklar mevcut. E, onun e, rekreasyon matematiğine yaklaşımı sence nasıldır? E, batı'daki örneklerle yani pozitivist e, yanında ortaya koydu. Ancak hani geleneksel Osmanlı matematiğinin de işin içine girdiği bir metin gibi duruyor. Sen ne dersin? yani e, katılıyorum sana çok e, ilginç e, problemlerin olduğu bir eser ama e, aşina olduğumuz problemler bunlar bir kere öncelikle tekrar edelim yani Halit Ziya'nın e, yaratmak istediği bir nesil var entelektüel ve bilgi üzerinden yaratılacak doğru bilgi üzerinden yaratılacak bir nesil çabası var e, ve bu yüzden e, bu tarz bir e, kitaba bir yaklaşımı olduğunu düşünüyorum e, Osmanlı döneminde de benzer mesela bu kitabın kitapta geçen benzer problemler var. Ne gibi ee, işte akıldan sayı tutulması, yüzün saklanarak sonra yüzün bulunması, e, tek mi çift mi sorusu gibi. E, öte yandan e, bunları hani şunu diyebilir miyiz bilmiyorum. E, bu belki yine de yapabileceği bir araştırma olabilir. İşte e, Halil Ziya'nın Osmanlı'daki matematik kitaplarını okuyup okumadığı, Osmanlı'daki matematik e, eserlerine ne kadar aşina olduğuna dair ben e, herhangi bir ...geye rastlamamıştım araştırma... Ee kapsamında. Ee, daha ziyade e, yabancı kaynaklara yöneldiğini söyleyebilirim. O yüzden mesela e, bu rekreasyon matematiğinde e, Fransa'daki kaynakların pek çoğunu kullandığını görüyoruz. İşte mesela bir problem var. İşte e, at üstünde oynanan oyun. E, burada hemen Decrane diye bir e, matematikçiye gönderme yapıyor. E, bu oyun çok ilginç. <gülüyor> i̇şte bu e, At üstünde oynanıyor. At üstünde oynanması bir zorunluluk olarak e, veriliyor. E, ve yüze iki arkadaş arasında oynanma zorunluluğu var. At üstünde olacak ve bu iki kişi birbirlerinden her biri bir sayı söyleyecek. Sonunda da bu ikisinin söylediği sayılar toplanarak yüze tamamlanacak. Ama hangisinde yüze tamamlanıyorsa kazanan o oluyor. E, ya bu problemi şöyle aktarıyor Diyor ki dökran birkaç tane e, deneme yapıyor. Ve bu denemeden sonra hangi sayıları siz seçerseniz rakibinizden önce yüzü tutturup kazanan olursunuz diye anlatıyor. Ama buradan mesela atın ne gibi bir fonksiyonu olduğuna dair bir bilgi yok. E, hatta e, çok gereksiz bir ayrıntı bile sayılabilir. Ama önemli olan şey e, bunun bir eğlence amacıyla yapılıyor olması. E, bir senaryonun bir kurgunun içerisinde olması. Mesela ne gibi? işte papaz üzerine yapılmış olan bir problem de var işte bir papaz sorusu ama bu papaz sorusu aslında Osmanlı'daki özellikle Tanzimat döneminde yazılmış olan matematik kitaplarında karşımıza çıkabilen bir soru işte klişe sorulardan bir tanesi hücrelere papazlar dağıtılıyor bu papazlara 9 tane misafir geliyor bu 9 tane misafir hangi papaza gitmiştir sorusunun cevabını bulma çabası içerisindesiniz bunun gibi böyle ilginç problemler var ee, ve düşündürücü de son derece. Gündelik hayata dair e, bilgiler de içeriyor. Eğlenceli. Peki çok teşekkür ederiz Şermin konuğumuz olduğun için. Ben teşekkür ederim davetiniz için tekrar. Rica ederiz. Bugün e, Halis Yavşaklıgil e, üzerinden edebiyat ve matematik konuşmuş olduk. E, ben buradan okuyorum programımızın bir sonraki bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.